Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiru ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât Men yehde illâhu felâ ve men yudlil felâ Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ama ba'd Fakine istiqal hadis kitabı Allah ve khair al-hadiyehi Muhammedin sallahu alaihi wasallam ve şer al-umur muhtesatıha ve kül mütesettin bira ve kül bidatin zalale ve kül zalalatın fi nahr. İman şubeler dersimizde İman beyha ki Raymolla İman lafızları diye bir başlık açıyor kitabının bu bölümünde ve şu ayeti zikrediyor Allah Teala buyuruyor ki ne halin? Bir zaman İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben yalnız beni yaratana kulluk ederim. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. İbrahim ardından geleceklere bu sözü devamlı kalacak bir miras olarak bıraktı. Artık belki doğru yola dönerler. Zuhruf suresinin 26-28 ile ayetleri. Sahabeden, tabinden gelen tefsirle ilgili rivayetlerde bu sözün, İbrahim Aleyhisselam'ın kendisinden sonakilere bıraktığı bu sözün, La ilahe İllallah sözü olduğu ifade edilmiştir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben insanlarla ancak Allah'tan başka hak, ibadete layık, hak ilah olmadığına şahitlik edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Bu sözü söyledikleri zaman benden canlarını ve mallarını korumuş olurlar ancak hakkıyla olması müstesna yani e, cana can olarak kısas olması veya herhangi bir şer'i hadden dolayı e, işte canına dokunacak veya malına dokunacak bir durum hariç şayet bu sözü söylerlerse bu sözdeki samiyetlerine dair hesapları da Allah'a kalmıştır buyuruyor Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu Yarın sancağı Allah ve Resulünü seven ve Allah'ın fethi kendiseliğiyle nasip edeceği birisine vereceğim. Seyl radiyallahu e, bu söz zannederim Hayber'de söylenmişti diyor. Ömer radiyallahu dedi ki ben o güne kadar emirliği istemedim. Yani komutan olmayı çünkü bir orada komutan olmayı talep etmek hoş görünmemiştir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam işte göreve talip olmayı yasaklamıştır. Şayet kişi kendi talep ederek herhangi bir görevi alırsa o işte Allah yardım etmez. Fakat layık olduğu için takdir edilerek o o göreve layık bulunur da ona görev verilirse Allah ona yardım eder. İşinde de muvaffak kılar diye buyruluyor. İşte Ömer Radyalan diyor ki ben o güne kadar yani bu e, Hayber'in fethiyle ilgili Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu övgü dolu sözlerine nail olabilmek için ilk defa o gün istedim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Ali radıyallahu anh'ı çağırdı ve Hayberlilerin üzerine gönderip git. Allah seninle fethi nasip edinceye kadar savaş ve ardına bakma buyurdu. Ali radiyallahu anh onlarla ne üzerine savaşayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kul ve Rasul'dür diye şahitlik edinceye kadar onlarla savaş. Yani ağızlarıyla bunu söyleyinceye kadar savaş, çarpış. Onlar bunu yaptılar mı? Yani bunu söylediler mi? Bu şahitliği yerine getirdiler mi? Kanlarını ve mallarını senden kordular demektir. Yani artık onların ne canlarına ne mallarına dokun. Ancak hakkıyla olursa o başka. Yani işte az önce bahsettiğimiz gibi kısas olarak veya had cezası olarak e, bu hariç. Kendilerinin içindeki hesaplarda Allah'a kalmıştır buyurdu. Bunu Müslim Sayın de rivayet etmiştir. Rebi, İmam Şafii'nin şöyle dediğini nakleder. İman da ikrar iki türlüdür. Puta tapan, yani müşrik, şirkeli. Ve dinsiz bir topluluktan olur da, herhangi bir dine mensup değil. Böyle puta tapan, şirkeliğinden veya dinsiz bir topluluktan olur da, dininin nübüvvet dini olduğunu iddia ederse, yani gönderilmiş herhangi bir peygambere tabi olduklarını iddia ederse, mesela sahabîler gibi, yani sabiler ne Yahudiydi, ne Hristiyan'dı, fakat bir peygambere, yani nübüvvet müessesesini kabul ediyorlardı bunlar. Böyle bir kimse ise, Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve rasuldür diye şahadet getirince, iman etmiş sayılır. Yani İslam'a girmiş sayılır. İslam'dan döndüğü zaman ise öldürülür. Yani bu şahitliği yerine getirmiş bir kimse Müslüman sayılıyor. Bu dinden döndüğünde ise, irtidat ettiğinde ise öldürülür. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dinden döneni, irtidat edeni öldürün diye, boynunu vurun diye emretmiştir. Yahudi ve Hristiyan olanlara gelince, yani ehli Kitab'a gelince, bunlar Musa ve İsa Aleyhisselam'ın, Dininden olduklarına iddia ederler ama bunlar bu dinde değişiklik yapmışlardır, tahripte bulunmuşlardır. Halbuki Musa ile İsa'nın dininde Aleyhisselam kendilerinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmeleri istenmiştir. Yani bunlar gerçekten Musa Aleyhisselam'ın dinine tabi olsalar, Tevrat'a tabi olsalar, İsa Aleyhisselam'ın dinine ve İncil'e gerçekten tabi olsalar, hak olarak tabi olsalar, bunların bu muhakkak Müslüman olmaları gerekirdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmeleri, iman etmeleri gerekirdi. Fakat onların kitapları tahrif edildiğinden bunu içlerinde çok az kişi biliyor. Yani bu kitabın tahrif edilmiş olduğunu, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmiş hak bir Rasul olduğu meselesini, Değişiklik yapmışlardır. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemek, onun dinine tabi olmamakla küfre girdikleri gibi, daha önce de Allah adına yalan söyleyerek küfre girmişlerdir. Bana bunlardan kendi dini üzere kalan, yani Hristiyansa Hristiyan olarak kalan, Yahudi ise Yahudi üzere, Yahudilik dini üzere kalan, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eden, yani hem Hristiyan hem de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diyor, kabul ediyor, şahitlik ediyor. La ilahe illallah ikrar ediyor, böyle diye Ama henüz Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın gönderilmediğini söyleyenler vardır diye bana bildirildi diyor. İmam Şafi söylüyor bunu. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar arasında, Bunlar mesela Tevrat'ta görmüşler, İncil'de görmüşler bir Resul gelecek. Ahmet isminde veya Muhammed isminde. Fakat bu işte bizim iman edip ittiba ettiğimiz o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil. Ondan başka birisi. O henüz gönderilmedi diyenler var. Böyle diyenlerin olduğu bana bildirildi diyor İmam Şafii. Bunlardan bu durumda olup Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın resul olduğuna şahitlik ederim diyen kişi, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin, getirdiği dinin hak veya inanılması gerekli bir din olduğuna ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de peygamber olduğuna şahitlik ediyorum. Muhammed'in dinine veya İslam dinine ters düşen her şeyden uzaklaşıyorum demedikçe tam manasıyla imanı ikrar etmiş olmaz.'' Eğer böyle diyecek olursa imanı ikrar etmiş olur. Yani bizim ittiba ettiğimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadıkça bir Yahudi La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah dese de, bir Hristiyan La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah dese de, bu kimse Müslüman olmuş sayılmaz. Neden böyle diyor İmam Şafi? Çünkü her bir ümmet, her bir kavim kendilerine Allah'ın Resulü, Kendilerine hitap eden Allah'ın Resulü geldikçe buna tabi olmakla memurlar. Mesela Musa Aleyhisselam gelmiş, İsrailoğullarına tebliğ etmiş, iman eden etmiş, etmen etmemiş. Buradaki imanla kast işte Musa Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür demek değil bak. Yani bu şahitlik yeterli değil. İmanın gerçekleşmesi için ona ittiba etmeleri gerekir. İslam'a girenler, Musa Aleyhisselam'ın tebliğiyle İslam'a girenler, Musa Aleyhisselam'a ittiba edenlerdir. İttiba, yani onu Rasul olarak kabul edip de Musa Aleyhisselam'a ittiba etmeyenler vardı. Yani o kavmin münafıkları. Kur'an-ı Kerim'de işte İsrailoğulları diye Allah Azze ve Celle'nin zikrettiği kimselerin çoğu bu tür münafıklardı. Yani Musa Aleyhisselam'a aslında ittiba etmiyorlar. Emirlerini yerine getirmiyorlar. Sürekli e, isyan içerisindeler, sürekli sorgulama içerisindeler. Ona tabi olmuyorlardı. Bir de tabi olanlar vardı. Yine İsa Aleyhisselam hakeza ona samimiyetle ittiba eden havarileri vardı. Samimiyetle tabi olanlar vardı. Bir de İsa Aleyhisselam'ın Risaletini kabul ettiğini söyleyen fakat onun Risaletine ittiba etmeyen münafıklar vardı. Bizim ümmetimizde aynı şeyden mesul ve herkes. Çünkü diğer peygamberlerden ayrı olarak Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın bir özelliği, beş özellikten birisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlara ve cinlere gönderilmiş olması. Yani diğer peygamberler kendi kavimlerine gönderilirken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tebliğinin, bu Kur'an'ın ulaştığı herkesi iman etmeye mecbur kılan bir davetle gönderilmiştir. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman demek, onun getirdiklerine ittiba etmek demektir. Yani Yahudi ve Hristiyan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmese, onun Allah'ın gönderdiği son hak resul olduğuna itikad edip, bunu dile getirip ittiba etmese, bu kimse iman etmiş sayılmaz, İslam'a da girmiş sayılmaz. Bilakis İmam Şafii mesela burada ayrıca bir şey söylüyor. İslam'ın dışındaki bütün batıl dinlerden teberri edip de İslam'a girmedikçe diyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a uymakça. Batıldan teberri, işte ta'uktu red ile kastedilen budur. İslam dışındaki bütün batıl ideolojileri, batıl fikirleri, dinleri reddedip İslam'ı din olarak seçmek. Yani kişinin münafık bir Müslüman olabilmesi için de bu şart. Yani İslam dairesine girebilmesi için bu şart. Batıl dinlerin hepsini reddedecek. Hristiyanlığı batıl görecek, Yahudiliği batıl görecek. Ve bütün İslam dışındaki dinleri batıl görecek... Bu şekilde İslam'a girmiş olacak. İslam'a girdi halde bu kişi münafık olabilir. Nifak üzere olabilir. Nasıl? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmeyerek. Yani Kur'an haktır der. Kur'an'ın yüzüne bile bakmaz. Emirleri, yasakları umrunda değildir. Bunun gibi. Dünya Müslümanıdır bu kimse. Yahudi ve Hristiyanlar hakkında İmam Şafii'nin bu söylediklerinin delili olabilecek bir hadis. Ahmet bin Hanbel'in müslahında şöyle geliyor. Safvan Radyalan'ta. İşte Yahudilerden iki kişi kendi aralarında işte şu peygambere gidelim ve Allah'ın Musa Aleyhisselam'a verdiği dokuz ayet nedir onu soralım diyorlar. Ona sakın peygamber deme yoksa işte böbürlenir diyor öteki. Aralarında anlaşıyorlar, geliyorlar Muhammed aleyhisselam'a işte ey Muhammed söyle bize Musa Aleyhisselam'a verilen dokuz ayet neydi? Allah Resulü Aleyhisselatü bunları sayınca söyleyince onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın elini, ayağını öpüyorlar ve diyorlar ki, bakın ifadeye dikkat edin, şehadet ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün. Yani bu şahitliği yerine getirirler. Yani senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederiz. Bu dokuz ayeti bildin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor? Peki diyor Müslüman olmanıza engel olan şey nedir? Evet bu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah şahittini yerine getirdi ama batıl dinlerden teberri etmedi. Yahudilikten teberri etmedi. Yani üzerinde bulunduğu dinden teberri edip de İslam'a girmedi. Sadece onun Allah resul olduğunu şahitlik etti. Sizin diyor Müslüman olmanız engel olan şey nedir? Ne alıkoyuyor diyor Allah Resulü Aleyhissatü Vesselam. Demek ki mücerret bu şahadet değil. İslam'a girebilmek için batıl ideoloji ve dinlerden Teberri etmek gerekiyor. Bunlar batıl, olmak, batıl olduğunu e, ilan etmek gerekiyor. İşte tağutu ret böyle bir şey. Batılı reddedeceksin. İlk önce La ilahe ondan sonra illallah. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle sorunca onlar diyorlar ki, işte kabilemiz, kavmimiz eğer Müslüman olduğumuzu duyarlarsa bizi öldürürler diyor. Yani onlar da bu sözle Müslüman oluvermediklerinin farkındalar yani. Yani batıl dinlerden beri etmekçe. Demek ki bir kimse İslam dışındaki din ve ideolojileri batıl görmedikçe, teagutu reddetmedikçe Müslüman olmuyor. İslam dairesine girmiyor. Kişiyi Müslüman yapan şey La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah yani Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur. Allah'tan başka kimseye ibadet etmem ve Allah'ın e, hak dinle gönderdiği de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun Resulü odur ve o aynı zamanda kuldur. Kendisine ibadet edilmez. Bilakis onun yönlendirmeleriyle, onun Allah adından getirdikleriyle Allah'a kulluk edilir. Resul olarak onu kabul ediyorum demesidir. Bu ölçü alınarak, başka ihtimallere yer bırakmayacak şekilde açık sözlerle iman ettiğini söylemeyenin durumunun ne olacağına kıyasladır, diyor. Beyhaki burada. Halimi şerhinde bu sözleri açıklamıştır. Bilinen sözler dışında, Söylenen sözlerde eğer bahsettiğimiz manaya geliyorsa, bunu söyleyen kişi iman etmiş olur. Aa, geçen ayette buna delildir diyor. Burada mesela Miktad bin Esvet radıyallahu anh'ın rivayeti var. Dikkat edin şimdi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle dedi Miktad radıyallahu anh. Ey Allah'ın Resulü, kafirlerden bir adamla karşılaşırsam ve adam benimle çarpışıp kılıçla elimin birini kestikten sonra... Bir ağaca sığınıp, yani ağacın arkasına sığınıp, Allah'a iman ettim derse, bakın La İlahe İllallah demiyor. La İlahe İllallah, Muhammed Resulullah demiyor. Burada söz edilen şey Allah'a iman ettim söz. Yani Müslüman oldum, La İlahe Allah. Bunun yerine geçen iman lafızları zaten başlığımız. Böyle derse, bu kişi böyle dedikten sonra onu öldüreyim mi? Yani adam benim elimi kesiyor. Ondan sonra zor duruma düşüyor. Ağacın arkasına saklanıyor. Yani güç bende artık. Onu helak edeceğim artık. O vaziyetteyken ben Allah'a ettim diyor bu sefer. Yani İslam'a girme ifadesi olarak bu sözü söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu öldürme buyurdu. Miktat ey Allah Resulü adam elimi kestikten sonra böyle dedi. Yani münafıkça söylüyor manasında söylüyor bunu. Onu öldüreyim mi deyince Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu öldürme. Eğer onu öldürecek olursa, o senin daha önce olduğun durumda olur. Yani Müslüman hükmünde olur. Sen de e, onun bu kelimeyi söylemeden önce olduğu konumda olursun. Bu kelimeyi söylemeden önceki konum ne? Müşrik. Kafirlerden bir kafir bu. Sen onun konumuna düşersin, o da senin konumunda olur. Eğer bunu öldürürsen. Evet, çünkü neden? Bu adamın son söylediği söz, Allah'a iman etti. Me la ilahe illallah sözü olmuş olur. Bu kelime üzerine ölmüş olur o kimse. Sen ne üzerindesin? Onun önceki durumuna yani iman eden, İslam'a giren birisini öldürmüş konumunda ki Müslüman'ı tekfir etmek, İslam'a girmiş birisini tekfir etmek kişinin kendisinin dinden çıkışıyla tehdit edilen bir varta. Bu şu hadiste, bir sonraki hadiste gelecek. Buna geçmeden önce Behaki, Uhbe bin Malik'in bir rivayetini, benzer bir rivayetini aktarıyor. Onun da onun rivayetinde, burada Allah'a iman ettim demişti ya, orada da ben Müslümanım dese diye soruyor Miktat radıyallahu anh. Aynı şeyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylüyor. Onun rivayetinde şöyle diyor. Allah mümin birini öldürenden razı olmaz. Yani bu sözü de ilave ediyor Uhbe bin Malik rivayetinde. İbn-i radıyallahu Müslüman'ı tekfir etmek başlığı altında veya ki bunu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişi kardeşini tekfir ederse bu tekfir sebebiyle ikisinden biri muhakkak küfre döner. Yani o söz boşa gitmez ya onda karşıdakinde varsa kafirse ona yapışır veyahut da kendisine döner. Müslim sahihinde bunu rivayet etmiştir. Abdullah bin Dinar'ın i̇bn Ömer'den rivayetinde ise eğer o kimse dediği gibiyse ne âlâ? Aktiz takdirde sözü kendi aleyhine döner buyurdu. Halimi diyor ki, evet bu ifadelerde bizim ayrıntılı olarak delilleriyle tekfir satmaz kitabında açıkladığımız şeyi özet bir şekilde belirtiyor Halimi. Bir Müslüman, Müslümanı tekfir ederse bunda iki vacı, iki açı vardır. Eğer bu kişinin iman ettiği dinin küfür olduğuna inanıyorsa, o kişinin iman ettiği dinin küfür olduğuna inanıyorsa, yani İslam'ın. Bunu söyleyen küfre girer. Yani bir Müslümana kafir demesiyle e, ne yapıyor? Onun inandığı dine küfür nispet etmiş oluyor. Bu sebeple küfre girer. O kişiyle alakalı değil bak, inandığı dinden dolayı. Eğer bu kişinin nifakından dolayı, münafıklığından dolayı zahiren Müslüman görünüp aslında kafir olduğunu kastediyorsa o zaman küfre girmez. Yani bunu mürtedlikle suçlamıyor demek ki bu. Nifak küfrüyle suçluyor. O zaman küfre girmez. Ama bunu söyleyen hiçbir şeyi kastetmiyorsa küfre girmez. Zira kendisinin de aynı durumda olabileceğinin farkında olmayarak bunu öylesine söylemiştir. Yani cehaletle söylemiştir. Yani tekfir etmenin küfür olduğunu bilmeden söylemiştir. Onunla da bilmemek mazeret oluyor demek istiyor yani. Ömer Binal Hattab radıyallahu anh, Hatip bin Ebi Belta, Mekkelilere mektup yazarak, yani müşriklere mektup yazıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ihanet ettiği zaman beni bırak da şu münafığın başını vurayım dedi. Ömer radıyallahu anh. Ömer radiyallahu anh, Hatip münafık olmadığı halde ona münafık demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, Hatip mektubu yazış sebebini söyleyince ona inanmıştır. Onu tasdiklemiştir. Ömer Radyalan'ta Hatib'in kafir olduğu konusunda ısrar etmemiştir. Çünkü onu yaptıklarından dolayı tevil yoluyla tekvir etmişti. Yani münafık, mürtet manasında değil de münafık manasında e, tekvir etmişti. Ve kafir olmama ihtimali de taşıyordu. Yani bu yüzden şu mürted'i öldüreyim demiyor Ömer Radyalan. Şu münafığı öldüreyim diyor. Evet. Mukallid'in veya şüphede olanın, buna mürtab deniliyor, Rayp kelimesinden geliyor. Rayp şüphe, tereddüt demek. Mürtab da şüphe eden, tereddütte bulunan kimse demek. Yani adam <gülüyor> iman etmiş ama şüphe üzere. Allah var mı, yok mu? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Resulü mü, değil mi? Böyle bir kimse. Bir de mukallit. İkisi, yani başkasının taklidi da iman etmiş. İlim üzere, delil üzere değil. Böyle bir bağ başmış. Behaki diyor ki burada, mukallit dine sadece atalarının, akrabalarının ve yaşadığı toplum o dinde olduğu için giren ve bu dini kabul etmesinin başka bir sebebi olmayan kimsedir. Yani adam Türkiye'de doğmuş mesela, Ankara'da doğmuş, Ankara'dakiler Müslüman. Anası, babası, etrafı, herkes Müslüman olduğu için o da kendisini İslam'a nispeterek kimlik Müslüman yani, mukallit kişi. Şüphede olan Murtab ise canımı korumak için tedbir olarak İslam'a inandım, ben Müslümanlara tabi oldum. Eğer İslam hak ise kazanmış olurum. Dünyada da ahirette de kazanmış olurum. Eğer öyle değilse İslam'a girmekle bir zarara uğramam diyen kimsedir. Yani dünyada bir zarara uğramam diyen kimsedir. İşte şüphe ile iman edenin durumu bu. Kast bu. Bunlardan her biri de Müslüman sayılmaz. İkisi de Müslüman sayılmaz. Delil ile iman etmek gerekir çünkü. halimi sonra bu konuyu şöyle açıklıyor. Mukallid olmayan, taklit etmeyen mümin iki türlüdür. Biri Allah Teala'yı deliller ve hüccetlerle şüphesiz bir şekilde bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğruluğunu hucet ve delillerle bilip Allah'ın varlığını ve birliğini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün getirdiklerini kabul edip emrettikleri ve yasakladıkları şeylerde kendini ona teslim eder. Dilleri, diğeri konusunda, yani ikinci mürtab konusunda Halim'i Allah'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna dair bütün delilleri gördükten sonra iman eder. Dedikten sonra şöyle devam ediyor. Sonra bakılır. Eğer bu kişi imanından önce Allah'ın varlığını ikrar ediyor, ancak isim ve sıfatlarında herhangi bir inkarı taşıyorsa... Nebi sallallahu aleyhi ve buyruk ve çağrısına göre yeni imanıyla isim ve sıfatlar yönündeki bu inkarını terk etmiş olur. Ancak daha önce herhangi bir dine mensup değil ve varlığın baştan beri bir yaratıcısının olmadığına inanıyorsa, mesela ateistse, taşıdığı böylesi bir inanç Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin davetiyle Allah'ın inancına doğru yönlendirilir. Zira Nebi Aleyhissatvesam varlığın başından beri bir yaratıcısının olduğunu, kudret olarak bu yaratıcıya hiçbir varlığın denk olmadığını, hiçbir şeyin onu aciz bırakamayacağını, alim ve hakim olduğunu, kendisinden başka her şeyi maddesiz, yoktan var ettiğini söylemiştir. Aynı şekilde Allah'ın kendisini insanlara Allah'ı tanıtmak, insanların gördüğü halde gafil oldukları ilahi işaretleri onlara hatırlatmak Onları Allah'a itaat ve ibadete davet etmek için yollandığını ifade etmiştir. Yani gönderiş gayesini Allah Resulü ifade etmiştir. O da Allah Resulü'nü tasdiklemiş, ona uymuştur. Bunun doğruluğunun delili de Allah Teala'nın peygamberini diğer insanların yapmaktan aciz oldukları şeylerle, yani mucize denilen şeylerle desteklemesidir. Bir insanın kendi gücüyle bunu yapması imkansızdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de normal şartlarda diğer insanlar gibi yemeye içmeye ihtiyaç duyar. Diğer insanlardan aciz kaldığı şeylerde de aciz kalır. Bununla birlikte eğer normal şartlarda bir insanın yapamayacağı şeyleri onlara mucize olarak gösterebiliyorsa, bunun kendisinin değil onu destekleyen birinin yaptığını, bu destekleyenin de tür ve güç bakımından beşer olmadığını bilmek gerekir. Onun gücü diğer güçlere benzemez ve beşerde olan eksiklik ve zayıflıklar onda olmaz. Bu da onun risaletini kabul etmeyene karşı bir delildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine inanıp bütün sözlerini tasdik eden, davet ettiği şeye iman eden, hem Resule hem onu gönderene yani mürsiyle Allah'a iman etmiş olur. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetine bilerek icabet edenin imanıdır. Bu yönden bakıldığında Nebi ve Rasullere iman edenlerin geneli bu şekilde iman etmiştir. Sonra bunlar arasında araştırıp öğrenerek imanını ve yakinini kuvvetlendirenler olmuş ve bu ilmiyle dine yardım edip, düşmanlarla mücadele edip dinini savunmuştur. Ebu Bekir bin Abdurrahman Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımı Ümmü Selem'e radıyallahu anhadan şöyle nakleder. Sahabe, Mekke'de işkenceye maruz kalınca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Habeşistan'a gitmelerini söyledi. Ravi hadisi uzun bir şekilde aktarıp şöyle devam etti. Cafer Necaşi ile konuşup şöyle dedi. Biz onların yani Mekke halkının dininden idik. Sonunda Allah Teala aramızdan nesebini yani soyunu, doğruluğunu, iffetini bildiğimiz bir peygamber gönderdi. Bu peygamber bizi sadece Allah'a kulluk etmeye, ona hiçbir şey ortak koşmamaya, kavmimizin ve başkalarının Allah'ın dışında taptıkları şeyleri terk etmeye davet etti. Bize iyiliği emredip kötülükten sakındırdı. Namaz kılmamızı, oruç tutmamızı, zekat vermemizi, akrabalarımızla alakayı kesmemeyi ve güzel olan her şeyi emretti. Bize Allah Teala'dan nazil olan ve hiçbir sözün ona benzemeyeceği ayetleri okudu. Biz de onu tasdik edip iman ettik ve getirdiklerinin Allah tarafından geldiğini ve hak olduğunu kabul ettik. Bunun üzerine kavmimiz bizden ayrılarak bize işkence etmeye başladılar. Bize eziyetleri artınca ve biz de bunu engelleyecek gücü bulamayınca Peygamberimiz seni başkalarına tercih ile bizi onlardan koruman için senin memleketine gitmemizi söyledi, emretti. Necaşi, ona nazır olan şeylerden bana okuyabileceğiniz bir şeyler var mı dedi. Cafer Radyalan evet deyip Meryem suresinden okudu. Cafer okuyunca Necaşi o kadar ağladı ki, Akan gözyaşlarından sakalı ıslandı. Necaşi'nin din adamları da okunan ayetleri dinledikleri zaman ağladılar ve hatta onlar musafları da gözyaşlarından ıslandı. Necaşi, bu dinlediğim şey İsa'ya gelmiş olanla muhakkak aynı kaynaktan çıkıyordur dedi. Yani o Habeistan kıssası meselesi uzunca bir rivayet, sahip bir rivayet bu. Burada yani sahabilerin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir yakin üzere deliller ile iman ettiklerini, ifade ettiklerini görüyoruz. Yine İbn Abbas Radyalama'dan gelen rivayette bir adam, yani Medine'li değil, yani Allah, Mekkeli değil, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la aynı ortamda yaşayan, aynı şehirde yaşayan birisi değil, bir Bedevi e, söz konusu burada. Bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek peygamber olduğunun delili nedir diye sorunca, bakın Bedevi Allah Resulü'ne iman edecek delil soruyor, peygamberliğinin delili nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu hurma ağaçlarından birini çağırsa ve ağaçta gelse iman eder misin dedi. Adam evet dedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hurma ağacını çağırdı. Ağaç Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'in çağırması üzerine yanına gelince adam iman etti. Bu adam için de delil bu bak. Çünkü bu Allah'ın Resulü olduğunu iddia ediyor. Ve beşer cinsin yapamayacağı bir şeyi onun elinde zuhur ediyor. Demek ki bunu destekleyen Allah'tır. Bunu yapabilecek tek kişi olan Allah'tır. Bu Allah'a iman eden bir kimse. Bedevi. O yüzden peygambere esas diyorsun. seni Allah'ın gönderdiği ne dair delilin nedir? Allah'ın gönderdiğinin delili Allah'ın benim sözümü tasdik etmesidir. Bak şu ağacı çağıracağım, gelecek. O zaman iman eder misin? Evet diyor ve bunu yapınca Allah demek ki bunu tasdik ediyor. Dolayısıyla bu Risalet iddiasında yalancı olsa Allah bunu tasdik etmez, rezil eder. Tıpkı Müsellehmetül Kezzab'da olduğu gibi. Müsellehmetül Kezzab, o da Allah'ın Resulü olduğunu söylüyordu. Ve aktarılan bazı rivayetlere göre işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mucize gösteriyor. Sen de böyle bir şey gösterebilir misin diyor. İnsanları topluyor, tamam göstereceğim diyor. Artık neye güveniyor, yoksa kendine mi Resul olduğunu inanıyor bilmiyorum şu kuyuya emredeceğim ve bu kuyunun suyu taşacak diyor. Kuyunun dibinde az bir su varmış. Ve o kuyuya emrettiği zaman kalan su da koruyor. Yani Allah böyle de rezil edebiliyor. İşte bu nübüvvet delilerinden bir tanesi. Bu Beyhaki'nin bu rivayetleri aktarması şey yüzünden yani sahabeler delil üzere iman ediyordu. Burada mesela Cafer bin Bürkan'ın rivayetinde bir adam Ömer bin Abdülaziz'e yani tabiinde. 5. E raş Halife diyor bazıları buna. Ömer bin Abdülaziz Rahimullah heva ile ilgili bir şey sorunca, Ömer bin Abdülaziz dikkat edin bu önemli bir söz. Bedevi ve okumaya giden çocuğun yani ilkokul mektep öğrencisinin dini anlayışına tabi, sahip olmaya çalış. Bunun dışına kalan anlayışlardan yüz çevir dedi. Yani kelamcılığı bırak. Bedevi nasıl iman eder? İlkokul çocukları mesela, mektep çocukları nasıl iman eder? O öğreniyor, sıfırdan öğreniyor. Önceden dolu, yani cehli mürekkep yoktur onda. Basit cehalet vardır. Ve o öğrendiği zaman öğrendikleri ilk nakşedilen şeylerdir. İşte vahye karşı bu şekilde ol diyor. Bu hevalara bulaşma, kelama bulaşma. Onlar gibi imanet Yani Allah'tan ve Rasulü'nden bir şey geldiği zaman kelam yapma, felsefe yapma, teslim ol. Bunu tavsiye ediyorum. Beyhaki diyor ki burada, Ömer bin Abdülaziz'in kelam hakkındaki sözü budur. Seleften olan başkaları ise kelam ile ilgili meselelere dalmayı yasakladılar. Çünkü onlar dinin doğruluğunun ispatlanmaya ihtiyacı olmadığı görüşündedirler. Yani din haktır Bunu işte akli delillerle ispatlamaya gerek yoktur. Bununla kelamcılar uğraşmıştır. İşte Allah'ın varlığını ispat etme, Risaletin hak olduğunu ispat etme, akli deliller vesaire vesaire. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem delillerle teyit edilerek gönderilmiştir zaten. Bu delilleri, görenlerin gördükleri delilleri başkalarına yayması, tevhidin ve nübüvvetin ispatı için başka bir şeye ihtiyaç duymayacak şekilde yeterlidir. Birilerinin akli savunmalarına bu dinin ihtiyacı yoktur. Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatı diye zırvalamalarına bu dinin ihtiyacı yoktur. Vesaire. İnsanlar kelam ilminde derinleşince aklı yetmeyenlerin ve isabetli görüşe sahip olanların çıkıp halkı saptıranların ve şüpheye düşürenlerin tuzağına düşebilir. Sonra tıpkı zayıf ve yüzme bilmeyen kişinin derin ve güçlü akan bir suya düşüp suya düşünce çıkamayıp boğulabileceği gibi kendisi de bu meselenin altından kalkamayabilir. Selef kelam ilmini yerilmiş veya faydasız olduğu için yasaklamamışlardır. Allah'ı sıfatlarını ve peygamberlerini hak peygamberle peygamber olduğunu iddia eden yalancı arasındaki farkı tanımaya götüren bir ilim nasıl yerilmiş veya uzak durulması istenmiş bir ilim olabilir ki? Onlar zayıfların istediklerine ulaşamayıp delalete sapıklığa düşmelerinden endişelendikleri için kelam ilmiyle meşguliyeti yasaklamışlardır. Evet, burada bazı gereksiz açıklamalar var. Biz sadece Naslar'la, Selef'ten gelenlerle yetinelim inşallah. İbni Veyb diyor ki, İmam Malik bir gün, Abdullah bin Yezid bin Hürmüz'ün yanına girdiğini anlatıp şöyle dedi. İbni Hürmüz, kelam ilminde basiret sahibiydi ve heva elinin, kelamcıların sözlerine karşılık verirdi, reddiye verirdi. İbni Hürmüz, kelam konusunda, kelamcıların ihtilafa düştükleri konularda insanların en bilgilisi idi demiştir. Yani bazı kimselerin o dönemlerde e, bidat elini reddiye vermekle uğraştığına işaret ediyor. Evet, başkasının imanıyla mümin olan hakkında söylenenler. Ebu Hürer'e radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her insanı annesi fıtrat üzere doğurur. Sonra annesi babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır veya Mecusileştirir. Eğer annesi babası Müslüman ise çocukta Müslüman olur. Şeytan doğan her çocuğun göğsüne dokunur. Meryem ve oğlu hariç. Yani İsa'la İsa hariç. Yani ona bir dokunmaz dürtmesi olmuştur. O yüzden ağlar. Hatta çocuklar diye geliyor. Bir tek Meryem oğlu İsa hariç. Şeytan bir ona dokunamamıştır diye. Evet burada konuyla ilgili olan delil... E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Herdoğan fıtrat üzere doğar buyurmasıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bildirmiştir. Yani e, burada bahsedilen fıtrat insanların ezelde Araf Suresi 172 171 ayetlerinde bildirildiği gibi hak, üzere, hak bir e, fıtrat üzere Rablerine ikrarda bulunmaları. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu zaman bütün nefislerin, ruhların o zaman Evet sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahit olduk demeleri. Allah Azze ve Celle bu ayeti kitabında zikrettiği zaman, Araf 172-173. ayetlerinde diyor ki, bizim diyor bunu söylememizin sebebi, böyle yapmamızın sebebi, işte yarın hesap günde, kıyamet günde, Ya Rabbi biz bundan habersizlik demeyesiniz. Veyahut da biz bizden önce geçmiş bir nesle, yani atalarımıza tabi olan bir topluluktuk. Onların yanlış yapıp saptırdığı, bir şey sebebiyle bizi niye sorumlu tutuyorsun demeyesiniz diye diyor. Yani ne demek? Bakın biz şimdi İslam üzere bir topluluğuz. Yani İslam dinine mensup bir topluluğuz. Kaç senelik bir ömür bu? 1400 senedir devam eden bir din. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu İslam dinini tebliğ ettiğinden beri 14 asırdan fazla zaman geçmiştir. Ve biz şu Kur'an'ın muhatabıyız. Allah Azze ve Celle bu ayetinin bu Kur'an'da bildiriyor. Yani bu Kur'an'ın muhataplarına bildiriyor. Yani ne demek? Ey Müslümanlar, ey bu Kur'an'a muhatap olan Müslümanlar, yarın sakın bunu demeyin. Yani işte ben Türkiye'de doğdum, benim annem babam Hanefi'ydi veya tarikatçıydı veya bilmem neydi veya ey İran'dakiler, benim annem babam Şii'ydi, biz Şii'lik üzere doğduk veya filanca ben Hristiyandım, işte Avrupa'da doğdum. Hristiyan bir anne babadan doğdum. Bunlar mazaret değil. Bunlarla gelmeyin demektir bunun manası. Böyle bir gelmeyin. İşte bundan dolayı herkesin mayasında "Bensin Rabbiniz değil miyim?" diye sordu Rabbimiz ve hepimizin nefsi diye de ki "Evet sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Biz hatırlamasak da böyle. Fakat şu hadiste belirtildiği gibi kişi dünyaya geliyor, doğuyor. Fıtrat üzere doğuyor. Fıtrat üzere doğuyor ne demek? Yani Rabbini itiraf eden, onun rububiyetini ve uluhiyetini itiraf eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu uluhiyeti, bu rububiyeti hatırlatıcı delillerle geldiğinde ona tabi olabilecek kabiliyettedir. Bu kabiliyeti ne bozar? Hadis açıklıyor zaten. Sonradan annesi babası onu eğer Yahudi bir aileden doğduysa Yahudileştirir, Hristiyan bir aileden doğduysa Hristiyanlaştırır, Mecusi bir aileden doğduysa Mecusileştirir. Müslüman bir aileden doğduysa Müslümanlaştırır. Yani onun İslamını pekiştirir. Fıtratına uygun gelir o. Müslümanlar arasında mutezle bir aileden doğduysa onu mutezileştirir. Sufi bir aileden doğduysa sufileştirir. Hanefi bir aileden doğduysa hanefileştirir. Şafi'den doğduysa şafileştirir. Yani o kalıba girer. Ama bakın dikkat edin. Onun öncesi var. Herkes fıtrat üzerine doğar. Yani o insanlar eğer dışarıdan müdahalelerle fıtratı bozulmazsa hak, sadece hakka kabullenilecek yetenektedir insanlar. Sadece hak olanı kabullenecek yetenektedir. Allah işte akıl veya vicdan dediğimiz e, sorgulamayı her birimizin daha anne karnından doğduğumuzdan itibaren bu yaratılış üzere, bu mizac üzere bizleri dünyaya getiriyor. Şimdi akıl bali olduğumuzda akıl bali olduğumuzda sorgulamaya başlarız. Yani sorabileceğimiz ilk anda zaten e, akıl bali olmadan önce de zaten çocuklarda görürsünüz bunu. Her şeyi sorar. Nedir? Nedir? Sen elmayı armut diye öğretirsen o çocuk bundan sonra elmayı hep armut diyebilir. Yani bu çocuk e, sen elma derken buna o onun aklına armut gelir. Çünkü Vakıhtan beri bu böyle öğrenmiştir. Aynı bunun gibi doğru olan nedir, erdem nedir, fazilet nedir diye bu değerler öğretilirken mesela eşkıya bir aileden hırsızlığı, çalıp çırpmayı hayatının standartları haline getirmiş bir aileden doğan bir çocuk da ilk önce fıtraten şunu sorgulamakla memur. İşte benim annem babam çalıyor çırpıyor. Mesela eşkıya bir aile. Çalıyor çırpıyor bunlar. Bu doğru mu? Bu vicdan rahatsız olur. Neden rahatsız olması gerekir? Çünkü şayet biri benim eşyamı çalsa ben rahatsız olurum. O halde ben nasıl başkasının eşyasını çalarım? Gibi. Bu sorgulamadan biz mesulüz işte. Bu sebeple bu şu manaya gelir. İnsan dinini delil ile öğrenmek programı üzerine yaratılmıştır. Allah Azze ve Celle bu program üzere insanlar yarattığından dolayı Enfal Suresi 42. ayetinde yaşayan delil üzere yaşasın ve helak olan da delil üzere helak olsun buyuruyor. Yani insanın fıtratı delile açtır. Ama öyle bir ortamdasın ki delil o, o toplumun umrunda değil. Sen delil sormaya kalktığında tokadı yiyorsun veya öyle de da böyle engelleniyorsun ben burada şimdi ikilemde kalıyorum böyle bir toplumda. Ya delil sormaya devam edeceğim, hak aramaya devam edeceğim, fıtratımın gereğiyle hareket edeceğim veyahut da mevcut yapıya uyacağım. En azından dünyam yolunda gitsin. O zaman ne yapıyorum? Fıtratımın sesini, vicdanımın sesini örselemeye başlıyorum. Susturmaya başlıyorum. Çünkü ben vicdanımı dinlersem bu topluma ters düşerim. Yaşadığım ortamla ters düşerim. Bakın Allah haşa kullarına zulmedici değildir. İnsan burada hak ile batılığa tercihte kaldı ya Burada batılı tercih etti Fıtratına ilk müdahaleyi kendisi yaptı Vicdanına baskı yaparak Kendisi böyle örseledi bunu Sonra ne oldu? Bu örselemesi sebebiyle Belki Allah onun kalbini mühürledi Artık çirkini güzel görmeye güzeli çirkin görmeye başladı Bakın biz Müslüman bir toplumuz Dedik ki 1400 senelik bir mazimiz var İslam tarihi olarak bu süreç içerisinde bizim gelenek olarak atalardan ondan bundan aktarla gelen şey yani insanlar delil ile amel etmeyi, vicdanların sesini dinlemeyi terk etmişler. Yani camiye gidiyorsun insanlar bir şekilde namaz kılıyor. Yani ne zorun var da işte sünnete göre namazmış falan filan ne uğraşacaksın? Ne oldu? Topluma ters düşmeyin. Yani onlar nasıl istiyorsa öyle kılayım sonuçta bu da namaz. Yani biz de namaz kılıyoruz falan filan. Sen oraya uydun. Sonra senin çocuğun da sana uyacak. Eğer senin çocuğun sana muhalif olarak işte ben sünnetteki neyse o şekilde namaz kılacağım dediğinde ona biz de geçirdik. Geç bunları. Alemi sen mi kurtaracaksın? Sen mi düzelteceksin? Bu e, tevkinler bu sefer bu baba kendi evladına bir sonraki nesle yapıyor. Biz böyle bir neslin sonundayız. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları haber veriyor bu ümmete. İnsanlar bir takım bidatleri yani dinin aslında olmayan sonradan çıkma şeyleri din edinecek. Ve bu din edinilen bidatlere hak arayışında bulunan birileri karşı çıktığında sanki bir sünnet reddedilmiş gibi insanlar buna tepki verecek Allah için. Allah için. Güya Allah için. Bugün bir bidata karşı çıktığında... Ya sanki sen ibadetin düşmanı, ibadete karşı çıkan birisiymişsin, Allah'a kulluğa karşı çıkan birisi gibi, yani Kur'an inkarısı gibi, peygamber inkarısı gibi bir konumda görülüyorsun. Neden bu? Çünkü insanlar, dinin aslından olmayan bir şey din edindi. Peki bunu din edinirken delil üzere mi edinmişti? Hayır. Ama seni reddederken, Delil arayışına giriyor. Deliller bunu desteklemeyince ne yapıyor? Delil olmayan şeyleri delil ediniyor bu sefer. Hissiyatları. Nedir mesela? Tıpkı Musa Aleyhisselam Firavun'a tebliğ ettiği zaman Firavun'un söylediği gibi. Musa Aleyhisselam biliyordu. Nefsinin özünde biliyor dakikati. Allah Azze ve Celle diyor ayetinde. Kendisi öyle olmadığını çok iyi biliyordu. Diyor ki Musa Aleyhisselam, Bu kadar insan ne olacak? Yani ey Musa, senin getirdiğin bu şeye göre, bu esasa göre... Bu kadar insan batıl cehennemlik. Musa Aleyhisselam'ın gerekçesi bu işte. Delil mi? Delil değil. Ama insanlar nezdinde iyi para ediyor bu bu söz. Sen Allah'tan ve Resul'ünden bir delil üzeresin. Kur'an ayeti veya sahibi bir hadis üzeresin. Bunu uygulamaya çalışıyorsun. Bu kadar insan yanlışla sen mi doğrusun? Peki bu kadar insanın doğru olduğunun delili ne? Çoğunluk olmaları mı? Çoğunluk hiçbir zaman delil değil. Bütün peygamberler kendi kavimlerinin çoğunluklarına muhalif gelmişlerdir. Bu peygamberler ne sıfatta? Yani düşündüğünüz zaman bu peygamberler hangi sıfatta davette bulunmuşlar? Dikkat edin! Bu kavimlerin ileri gelenleri Mele denilen kimseler Nuh Aleyhisselam'ın ileri gelenleri Musa Aleyhisselam'ın ileri gelenleri ve bütün peygamberlerin davet ettiği davette bulunduk hanlere gelenleri. Bu peygamberler genç delikanlılar iken yani çocuk denilecek kimseler iken bu kavmin ileri gelenleri kimler? Büyükler, yaşlılar ileri gelenler. Karşıkanlar bunlar. Yani büyük kavramı, küçük kavramı bizim bize yanlış tevkine edilen kavramların içinin boşaltıldığı şekilde değil. Mesela adam hadisi delil getiriyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor. İlmin, küçüklerin yanında aranması kıyamet alamettidir. Hangi küçükler bunlar? Küçükle kastedilen ne? Musa aleyhisselam veya e, İsa aleyhisselam bunlar davetlerini yaptıkları zaman küçük idiler. Yani kavmin nezdinde küçük görülen kimselerdi. Yaşça da küçüklerdi. Azınlık sayı olarak da azınlıklardı, küçükler idi. Muhammed aleyhisselatü da hakeza kavmine nazaran öyleydi. Bunu selef açıklamıştır. Ömer bin Hattab radıyallahu anh açıklamıştır. Esagir, küçüklerle kastedilen edilen bid'at ehlidir. Ömer radıyallahu görüşü değil mi bu? Biz neden Ömer radıyallahu görüşüne uyalım ki derseniz. Delil Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan. Esagir, küçüklerle kastedilen edilen bid'at ehlidir. Delili bakın İbn Ömer radıyallahu gelen rivayette. Hepiniz işittiniz bu hadisi. Kıyamete yakın bir zamanda kılıçla gönderildim. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyuruyor emrime muhalefet edenlere küçüklük yazıldı benim emrime muhalefet edenlere zillet, küçüklük, sigar yazıldı sigar ifadesi geçiyor küçüklük yazıldı yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalefet eden 80 yaşındaki bir profesör de olsa o küçüktür Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini uygulamaya çalışan, ihya eden kişi 10 yaşında bir delikanlı daha olsa o büyüktür Küçük büyük anlayışımızı Buna göre biz e, Uydurmak zorundayız Hak delille beraberdir Evet çoğunlukla beraber değil Bugün bir profesör konuşur Çoğunluk onu dinler Ama bir delikanlı konuşur Hakkı söyler kimse onu dinlemez Bugün bir vaiz konuşur Binyat Atipoğlu konuşur Buna benzer e, saptırıcılar yol kesiciler Yan kesiciler konuşur İnsanlar ağza açık dinler Ama Ama Tevhidten bahseden, ümmetin kaybettiği en önemli değerlerden bahseden birisi konuşsa buna hiçbir değer verilmez. Belki aşağılanır, belki tepkiyle karşılanır. Tıpkı bütün peygamberlerin getirdikleri davetler gibi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da davetini Mekke toplumuna getirdiği zaman bu toplum peygamberlik müessesesini inkar eden, Allah Azze ve Celle'nin varlığını inkar eden bir toplum değil. Allah'a kulluk etmeyi inkar eden bir topluluk değil. Akrabalık bağlarını inkar eden bir topluluk değil. Okuyun e, Siyer kitaplarında. Ebu Cehil diyor ki Bedir Harbi'nde. Allah'tan yardım istiyor Ebu Cehil. Ey Rabbimiz! Şu karşımızdaki topluluk var ya akrabalık bağlarını kopardılar. İşte babayla oğlu karşı karşıya getirdik. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı Allah'a böyle şikayet ediyor. Böyle bir insan, Ebu Cehil dediğimiz bir insan. Allah'a yalvarıyor ve Allah'a Muhammed Aleyhissalatu Vesselam şikayet ediyor. Yani bu bu kafa niye iman ediyor? Kendisinin İbrahim Aleyhissalatu Vesselam'ın dini üzerinde olduğuna iman ediyor. Delil ile mi? Delille değil. Çoğunluk sebebiyle. Bu kadar insan yanlışta işte Muhammed sallallahu aleyhi ve bir delikanlı çıkmış böyle bir şeyler diyor. Buzca zamandır gördüğümüzde ters bir şeyler söylüyor. Delil değil. Hislere tegallüp, hislere baskı sebebiyle bunları kullanıyorlar. Bugün de aynı şeyler var. Yani ortada bir tez var. Nedir? Kitab ve sünnete ittiba etme. Herkes bunu söylüyor. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Bütün Müslümanlar bunu söylüyor ama gelin bu sözün gereklerine uyalım. Allah'tan ve Resulünden başka bir hakem Kabul etmeyelim Kitaptan ve sünnetten yani vahyin, vahyin dışına Bir delil kabul etmeyelim Bizim aramızda ihtilafa sebep olan Konuları Müslümanların arasında Belki uzlaşmalara, Belki ayrılıklara sebebiyet veren konuları Gelin sadece bu vahiy ile çözelim Dendiğinde Birisi cemaatinden vazgeçmiyor Birisi şeyhinden vazgeçmiyor Birisi mezhebinden vazgeçmiyor Vazgeçilmezler çok sayıda Ve bu söz o bu toplumun nezdinde değersiz kalıyor. Neden? Çünkü buna sarılanlar belki gençler, belki azınlık, belki vesaire vesaire. Delil evet vicdanlar bunu söylüyor, doğru diyor. Kitap sünnet ne diyorsa, vahiy ne diyorsa o. Ama hissiyatında diyor ki kardeşim ben bunca yıldır işte bu mesleği gözetmişim. Bunca yıldır işte bu tarikatta ilerlemişim, bu yolu takip etmişim. Yani bir çocuk yüzünden veya bir delikanlı, bir genç yüzünden ne ödü belirsiz yeni çıkma bir takım topluluklar yüzünden ben bunları mı terk edeceğim diyor. Düşünse, delille hareket etse yeni çıkma olan, sonradan çıkma <gülüyor> olan kendi üzerinde olduğu yoldur. Evet, tarihi olarak belki bizim gibi sadece vahyi esas alan bir topluluk Türkiye'de yoktu uzun süreler. Asırlarca bile bulamasanız mesele değil. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayattayken var mıydı? Vardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında dinin delilleri nelerdi? Sadece iki şey. Kitap ve sünnet. Allah Azze ve Celle'nin temize çektiği, hidayetlerine şahitlik ettiği, bunlar gibi iman ederseniz sizler de iman etmiş olursunuz, hidayeti bulursunuz diye vaatte bulunduğu topluluk kim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a saf bir şekilde her türlü tâsıptan uzak, kelamcı kafalardan uzak, mantıkçı kafalardan uzak, Allah ve Resulü ne dediyse ona teslim olmak gerekir diye iman eden o topluluk. Yani bunlar felsefe yapmadılar. Allah Azze ve Celle'nin isme sıfatları üzerinde kelamlar yapmadılar. Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman e, sudan sebepler bahaneler, illeri sürerek e, sağa sola meyletmediler fırkalara bölünmediler, mezheplere, tarikatlara bölünmediler. Allah işte bu topluluğu övdü. Çünkü onlar sadece Allah ve Resulüne hakem kıldı. Böyle olalım. Böyle olmayan topluluklar zuhur etti. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği din, buna tabi olan sahabe cemaatinden sonra, yani asıl olan cemaatin dışında fırkalar çıkmaya başladı. Üçüncü asırdan itibaren. Dallanmış, budaklanmış, ekol haline gelmiş fırkalardan bahsediyorum. Yani yoksa sahabelerin hemen ardından bunlar başlarını göstermişti. Fakat ekolleştiler. Bunlar ayrı ayrı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği gibi fırkalar oldular. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan biri dışında hepsi ateştedir. Ateş. Yani senin içinde yaşadığın şu toplum var ya. Eğer annen, baban, kardeşin, amcan, ortağın şunun bunun. Eğer Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ve ashabının üzerinde bulunduğu yolda değilse, akidesinde, amelinde, o bu fırkalardan birinde. Hangisinde? isim vermek şart değil. Ama o yolda değil. İse nedir? Ateşten nazip olan bir yol üzerinde. Bu yolda olabilmenin şartı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Bugün. Allah Resulü hayattayken benim ve ashabım hangi yoldalarsa o yol üzerinde olanlar bu ateş ehlinden istisna teşkil ederler. Bu toplumu biz bölmedik bak. Bu toplumu işte bunlar Hanefi, bunlar Rıfai, bunlar Nakşib, bunlar böyle, bunlar böyle diye biz bölmedik. Onlar kendileri zaten bu isimleri kendileri sahipleniyor. Bizsiniz bu tarihçisiz. Biz bir memleciyiz. Birisi başka tür bir dava peşinde ama biz diyoruz ki aslı koruyalım. Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve ne neyle gönderdiyse o neye çağırdıysa sadece bunun üzerinde. Yani biz İslam toplumunun ana Allah Resulü ve vesselam tarafından kurulan cemaati üzerindeyiz. Cemaat biziz. Biz bu yoldan sapmadığımız sürece. Vahyin dışında bir esas kendimize belirleyip de ona göre amel etmediğimiz sürece. Biz cemaatiz. Bize uymayan fırka yani biz olduğumuz için değil, Allah ve Resulüne muhalefet ettikleri için fırka. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ben kıyamete yakın olarak kılıç ile gönderildim. Zillet ve sigar, küçüklük benim emrime muhalefet edenlere yazıldı. Kim kendini bir topluluğa benzetirse onlardandır i̇bn Ömer radıyallahu anh'dan, Huzeyfe radıyallahu anh'dan, Cabr-i i̇br ve daha başka sahabilerden bu lafıza gelmiştir bu hadis. Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel'in kitaplarındaki lafsı bu şekil. Evet. İmanı sahih olan ve olmayan hakkında söylenenler, şimdi e, ufak bir bab kaldı mukaddime kısmından Şubül İman kitabının. Bunları da aktaralım. Allah izin verirse bir sonraki giderse artık iman şubelerine, birinci şubeyle Allah a iman bölümüyle geçeceğiz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, Nur suresinin el dokuzuncu ayeti, Çocuklarınız ergenlik çağına gelince, büyüklerinin izin istediği gibi, onlar da her defasında izin istesinler. Burada ayetin delil olmak kısmı, çocukların mükellefiyet çağının, buluğa erişleri olduğunu bildiriyor. Buluğa eriş için de, Naslar'da çeşitli tayinler gelmiştir. Ya ihtilam olmayla kişi buluğa erdi anlaşılır, ya koltuk altları ve eteklerinde kıl bitmesiyle, bunlar sünnette bu şekilde gelmiştir, işte kız çocuklarında hayız olmasıyla, bunun gibi şeyler kişinin buluğa erme alametidir. O hat işte buluğa erdiği, artık mükellefiyetin başladığı andır.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 Büyükleri sevk etmesinde diye tecrübe etmesi gerekirdi. E, düşünen kimseler için deliller, ibretler vardır. Ve ar İmran 194. ayetinde akıl sahiplerine şüphesiz deliller vardır buyuruyor. Evet, bu ayetlerde demek ki anlayacak durumda olanlar farzlarla sorum tutulmuştur. Yani fehim, idrak sahibi olduğu zaman kişi, anlayış sahibi olduğu zaman kişi Allah Azze ve Celle'nin Ayetleriyle, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emir ve yasaklarıyla, sünnetiyle artık muhataptır. Ayşe Radiyallahu diyor ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şu üç kişiden kalem kalkmıştır. İhtilam oluncaya kadar çocukta. Aklı başına gelince kadar mecnundan, deli, akıl sahibi olmayan, şuuru gidik kimseden. Aklı kendine gelince kadar. Ve uyanıncaya kadar uyuyandan. Yani kişi uyku esnasında mesela Allah Resulü Aleyhisselatü bir hadiste elinin nerede gecelediğini bilmez. Bu sebeple kişi abdest almadan önce elini yıkasın. Kaba suyu elini daldırmadan önce elini yıkasın buyruluyor. Elinin nerede gecelediğini bilmez. Şuur sahibi değildir uyku esnasında. Yani uykuda yaptıklarından kişi mesul değildir. Şuurü gitmiş baygın olan kimse veya deli olan kimse şuuru kendisine döneceği kadar mesul değildir. Başka bir hadiste mesela unutmanın mazeret olduğu geliyor. O da bir şuur kaybı halidir. Baygınlık buna benzer. Ali radıyallahu anın Müslüman olması ve küçük yaşta namaz kılması hakkında yapılan rivayetler hakkında da halimi şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona. Yani Ali radıyallahu an Müslüman olmayı ve namazı iki şeyden birisinden dolayı emretmiştir. Ali radıyallahu an diğer çocuklardan farklı olarak mümeyyiz olup yani temyiz sahibi. iyi ile kötüyü birbirinden ayıracak kabiliyette olup, meseleleri anlayacakça gelince ona ikram etmek ve değer verdiğini göstermek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu emri ona has olarak vermiştir. Ona özel olarak vermiştir. Ali radıyallahu anh'a böyle bir davet yapılınca onun bu davete icabet etmesi sahih kabul edilmiştir. Yani onun İslam'ı kabul edilmiştir. Çocuklardan ilk Müslüman Ali radıyallahu anh derler, kadınlardan Hatice radıyallahu anh'a, işte büyüklerden de Ebu Bekir radıyallahu anh derler ya, işte o çocuk yani e, bula ermeden Müslüman olması zikrediliyor Ali radıyhullah. Bu maksatla bundan bahsediyor. Diğer çocuklar ise bu davete muhatap olmazlar ve Müslüman olmaları da kabul edilmez. Yani bula ermemiş çocukların İslam'ı geçerli değildir. Ne demek bu? Mesela bula ermeden bir çocuk hac yapsa o hac İslam hac yerine geçmez. Bula erdiği zaman tekrar hac üzerine vacip olur. Tekrar hac yapması gerekir. Bunun gibi. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu İslam'a ve namaza davet etmesi Ali radıyallahu anh'ın o anda buluğ çağında olması sebebiyledir. Yani bu da bir ihtimal. Buluğa girmiş olabilir. Çünkü İslam'ın ilk zamanlarında bunlara muhatap olmak için belli bir yaş sınırı yoktu. i̇bn Ömer'in Uhud ve Hendek ile ilgili kıssasından Yaşı küçük olduğu için savaşmasına izin verilmemesinden önce yaş ilgili bir rivayet bilinmiyor. Görünen o ki, o zaman insanların görüşü, çocuk yapmaya muktedir olmayan çocuk, çocuk yapmaya gücü olan kişi de erkek sayılır şeklindeydi. Yani baba olmaya elverişli kişi olan büyük sayılıyor bu buna elverişsiz olmayan çocuk sayılıyor o örf böyleydi Ali radıyallahu anh da Müslüman olduğu zaman 10 yaşındaydı Görünen o ki 10 yaşında olduğunu söyleyenler Ali radıyallahu anhın 10 yaşını bitirip 11 yaşına girdiğini kastediyordu bu yaşa gelen kişi de çocuk yapmaya muhtedir olur yani çocuk yapmaya muhtedir olur yani ihtilam kastediliyor. Çocuk yapacak yaşa gelenler artık yaptıklarından sorumlu kabul edilirken, bu yaşa gelmeyenler küçük kabul edildiler ve İslam'ının kabul edilmeyeceğine hükmettiler. Allah'ın doğrusunu bilir. Sünen ve Fadayil kitaplarında bu konuda gerekli açıklamalar yapılmıştır, diyor. Ee, İslam'a davet Abdullah bin Abbas radiyallahu anh'a diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radiyallahu anh'ı Yemen'e gönderdiği zaman ona şöyle dedi, sen kitap ehli bir topluluğa gideceksin. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına şahidik etmeye davet et. Eğer kabul ederlerse Allah'ın kendilerine her gün ve gecede, yani bir gün bir gecede, beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Eğer bunu kabul ederlerse Allah'ın zenginlerinden alınıp fakirlerine vermek üzere zekatı farz kıldığını bildir. Eğer bunu kabul ederlerse zekat toplarken mallarının en iyilerini haksız yere almaktan sakın ve mazlumun bedduasından kork. Çünkü onunla Allah arasında engel yoktur. Yani onun duası derhal kabul edilmeye hazırdır. <gülüyor> evet, kendisine davet ulaşmayan kişinin İslam'a davet edilmesi gerekir. Daveti duyup gereğini yapmayan kimsenin davet edilmesi ise müstehaptır. Dikkat edin bu ifadeye. Kendisine davet ulaşmamış kimseye bu daveti ulaştırmak vaciptir, ulaştırmak gerekir. Davet ulaşmış ama gereğini yapmıyor, icabede etmiyor. Buna davet etmek de müstahaptır, Farz değil. Yani burada e, bir takım hurafeleri zikretmeye gerek yok sanırım. Herkesin ağzında pelesenk olmuş. İşte Allah Resulü Ebu Ceyl ile bile 80 sefer davet etti falan filan. Yani bu mesele böyle bir şey değil. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: İnne nātum ziru men ve khayr rahmene bilgayı. Bunun gibi pek çok bu manada ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Yani sen ancak Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın Yasin Suresi'ndeki ayet bu. İnne ma sen ancak şu kimseyi uyarırsın. Men ittabe'l zikre yani vahye ittiba eden, tabi olan. Bunu işittiği zaman gereğini yerine getiren. Sen ancak böyle bir kimseyi uyarabilirsin. Ve hashe'r rahmana bil gayb. Rahman olan Allah'tan görmediği halde ondan haşyet duyan, Ondan sakınan, ona korkuyla boyun eğen kimseye. Böyle olmayan kimseye senin yaptığın uyarı başka ayetlerde belirtildiği gibi uyarsan da birdir uyarmasan da. Mesela Bakara suresinin hemen o başlarında اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا aleyhim عَلَيْهِمْ اَاَنْزَرْتَهُمْ اَمْلَمْ تُنْزِرْهُمْ O kafirler ki sen onları uyarsan da uyarmasan da birdir onlar iman etmezler. Bu durumda olanlara gelince bunlarla vakit kaybetme. Senin uyaracağın kişi, tebliğ edeceğin kişi işittiği zaman vahye tabi olan kimsedir. Senin görüşüne değil. Sana ittibaden değil, senin aktardığın, Rabbinden aktardığın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan aktardığın delillere uyan kişi. Evet, bu konuda da yine Sünen kitabında ilgili nakiller aktarılmıştır diyor Beyha-i Biz burada bugünkü dersimizi sonlandıralım inşallah. İlk şube Allah'a iman şubesi, iman 70 küsur şubedir hadisinin ilk şubesi. Allah izin bir sonraki derste bu konuya geçeceğiz. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilaha ve esteğfuruke ve töbû ileyk. Anlaşılmayan sormak istediğiniz bir konu var mı? Evet.